Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat konuşmaları. Ship ship ship dinleley ship ship ship the lily Şıp ship ship ship merhaba zaman köşesindeyiz ee, bu az önce mırıldandığım şarkıyı hatırlayamadığım için şu anda e, ...radyoda çalamıyoruz ya da çalamayacağız ama onun yerine e, Paper Girl Projesi'ni konuşacağımız için böyle bir giriş yapmak istedim. Aslında bisiklet kullanmayı bilmiyorum, bilseydim eğer ben de bisikleti binip bu şarkıyı mırdanarak Paper Girl Projesi'ne katılmak isterdim. Bugün bir konuğumuz var, Paper Girl Projesi'nin iletişim sorumlusu Özge Gürcan. Merhaba Özge, hoş geldin. Merhabalar Burçak. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? <gülüyor> İyiyim. E, geçen haftalarda biliyorsun Paper Girl Projesi'nin zamansız köşesinden... E, takip ettik. Açıkçası Hı -hı. buradan duyuruları ilk günden beri yapmaya evet, evet, çalıştık. Evet, Destekliyorsun. Evet, <gülüyor> bağımsız bir proje olduğu için açıkçası e, bizim için birçok projeye göre e, yer vermek konusunda daha fazla çaba harcıyoruz. E, 26 Mayıs'ta sergi açıldı MİLK Galeride. Evet. E, i̇stersen e, bu sürece nasıl gelirdi? Hı -hı. E, bu Paper Girl projesi nasıl Hı -hı. bir şey? Bir de senden dinleyelim. Öncelikle projenin İstanbul'a gelme sürecinden bahsedelim. Ee, Yasemin Ülgen, proje koordinatörümüzün Berlin'e çalışmak üzere gittiği bir dönemde e, orada öğrenci olan Ayşe Ronigür ile tanışıyor. Ee, Ayşe projenin sahibi ve e, hani fikir tamamen ona ait ve bitirme projesi olarak aslında e, yer alıyor. İlk Berlin'de gerçekleştiriliyor projenin 2006 senesinde ve tamamen tesadüf eseri böyle dünyanın her yerine yayılıyor. Şu anda yaklaşık hani, 20 Mal Türkiye'de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. E tesadüfen Yasemin'le Ayşe tanışıyorlar. Ah işte birçok ülkede gerçekleşti. Neden İstanbul'da olmasın? Deniliyor. Akabinde de hani biz bu projeyi buraya uyguluyoruz. Ama vurgulamak istediğim öncelikle bir şey var. Hani projeyi farklılaştırmıyoruz. Proje tamamen olduğu gibi buraya geliyor. Tabii ki hani farklı kültürlerle birlikte farklı tatları burada alıyor üzerine. Ama aslında fikir olarak biz hiçbir şeyin değiştirmiyoruz. Ve İstanbul'da projeyi dediğin gibi sergi açılışıyla yapmaya start verildi. Start verildi. İşte ayın 26'sında sergimiz senin de keyifle katılımınla gerçekleşti. Hep birlikte oradaydık. Güzel bir açılış gerçekleşti. 200'den fazla sanıyorum ki katılımcımız oldu. Böyle olağanüstü kalabalık bir gece geçirdik. Hep birlikte güzeldi. Akabinde 28'inde alanda ilk hurlularımızın dağıtımını gerçekleştirdik bu şekilde. Aa, aslında e, tabii bundan bahsetmiştik ama proje aslında şöyle bir e, ayaklarından bahsedersek. Hı -hı. Önce bir açık çağrı yapıldı. Bu evet açık... evet. Aslında yani projenin en e, vurucu olan tarafı da belki buydu. E, biz yaklaşık 3-4 aydır e, genç sanatçılara özellikle yani açık çağrıda bulunduk. E, i̇şte daha önce sergi deneyimi olsun olmasın ve hiçbir ayrım gözetmeksizin hani, hiç, gelen işlerden hiçbir tanesini de elemedik. E, açık çağrı gelen yaptık. Gelen bütün çalışmaları kabul ettiniz. Tabii tabii. Aynen yani bizi hiçbir şekilde içinden elemeye böyle seçmeci hiç kesinlikle öyle bir yaklaşımımız olmadı. Başından ve da bunu vurguladık. Ve kasalarda, kasalarda sergilendiği işler. Aynen öyle. <gülüyor> bunun yanında tabii kopyalarını da yolladı sanatçılar. Ha, ha, biz özellikle kopyalarını istedik. Çünkü en başından beri hani proje dahilinde gerçekleşecek bir durumdu. Biz dedik ki hani iki ya da daha fazla kopya halinde gönderin ki biz bunun bir tanesini milk galeride sergileyelim. iki hafta süresince ve iki kere de kamusal alanda bisikletlerle hani dağıtımını gerçek. Dolayısıyla hani bize birden fazla e, iş gönderin ki biz e, çalışmanın her aşamasında e, işleri sergileyebilelim ya da kamusal alanda dağıtımını gerçekleştirebilelim. Proje bu Amerika'daki paper boylardan esinlenmiş Evet evet sana. evet yani ismin hani nereden geliyor falan biraz onu açmak gerekirse aslında bu Amerika'daki gazete dağıtan paper boylardan esinlenilmiş bir proje. Hani biz bunu işte paper girl <gülüyor> <gülüyor> Paper girl <gülüyor> olmuş durumda. <gülüyor> Aynen öyle. Peki aksiyonda yani dağıtırken <gülüyor> e, neler oldu insanlar nasıl yaklaştı? Ya geneyle bakarsak inanılmaz keyifli bir gün geçirdik ve hani herkesin çok çok hoşuna gitti. Bir kere insanların hani işte hani bir hediye vermek, hani sanatı dahil ederek bunu gerçekleştiriyor olmak ve gözlerindeki o ışıltıyı görmek ya hakikaten gerçekten güzeldi. İlkini Caddebostan sahilde gerçekleştirdik. E, bisikletleri biz de kullandık. E, Ayşe'ye de buradaydı kendi ekibiyle birlikte. Yaklaşık bir 15-20 kişilik çok sevimli bir ekip oluşturduk Caddebostan'da. Böyle bir aksiyon yarattık gerçekten. <gülüyor> böyle insanlar şaşırdı, keyifliydi. Bir sonraki aksiyonumuzda ayın 11'i, 12'si gibi gerçekleşecek. Hani tam kesinlik kazanmadım ve buradan da hani gene biz hani çağrı yapıyor olalım. Çünkü yani bisiklet ekibine isteyen herkesi gönüllü olan. Biz çünkü zorunluluk kılmıyoruz. Yani bu işi gerçekten sevecek ve severek dağıtacak bizim gibi içten inanarak projeye ve gülümseyerek insanlara brülloları dağıtacak kişilerimiz bekliyoruz. Hani buradan da bizi bulsun <gülüyor> istekli olanlar dağıtım için. Peki. Ee bu bisikletle bu işleri dağıtırken e, hı hı. insanların tepkileri nasıl oldu yani hani e, olumlu olumsuz neler başına geldi biraz bahsetsin <gülüyor> <gülüyor> Şimdi derinlere <gülüyor> dalmaya başladım. Peki tamam. <gülüyor> ya aslında vaktinde dedim dediğim gibi yani genelinde keyifli, güzel bir geri dönüş oldu. Fotoğraflardan gördüm çünkü insanlar çok Hı -hı. güzel tepkiler çok, veriyorlardı. Çok çok inanılmaz. Yani şaşırdılar bir kere. yani biz zaten şöyle bir şey de yaptık. Yani hani açık bir şey. Hani halkımız sonuçları kamusal alanda gerçekleştiren sanat projelerine henüz açık değil ve hani farkında da değil. Ne da çok bilemiyor. Hani biraz onları işte günlük hayatının içinde sanatı dahil edebiliyor olmak işte kamusal alanda sanat nasıl bir şeydir? Ee, onu da biraz açıklayıcı böyle hani hem projeyi anlatan küçük bir dağıttığımız ruler'ın üstüne bir kağıtla birlikte dağıttık. Ha, bilgiyi de dağıttık evet, da aslında. Evet evet yani onu işte okuyup anlamaya çalışanlar da oldu. <gülüyor> böyle işte birkaç kere çöpte bulduğumuz da oldu çok <gülüyor> <gülüyor> iyi. söylüyorum ki böyle. <gülüyor> o, o işin böyle ufak olumsuz kısmı. Evet evet. Ya aslında ben hani dediğim gibi bir set kullanmayı bilmiyorum bu yüzden e, düştü. Hep düşüyorum bir setten. O yüzden gelemedim dağıtıma. Fakat sergiye dair e, yıkımdan sonra en azından hı hı. Geçen, geçen yıkımı açmıştık. Hı hı. E, yıkımdan sonra yine bir kolektif bir ekip çünkü sponsorsuz yaptınız bu projeyi. Evet, evet, evet. E, yani gönüllülük ilkesiyle yapılan ve insanın bireye gerek yaptığı bir sergi olarak hı hı. çok dikkat çekiyordu. Hı hı. Açıkçası açıkçası insanların, yani genç, yani genç ki ben de gencim tabii ki ama hı hı. hani e, kıpır kıpır sadece gençlerden hı hı. oluşan birçok adamın bir arada olması hı hı. ve kasalar içerisinde işlerin hı hı. olması ve benim çok hoşuma gitti yani hani e, özellikle bilmiyorum belki seçimlerin gerginliği olabilir ya da hayatımızdaki hı hı. diğer sorumlulukların gerginliği olabilir bu gerginliğin dışında böyle bir olay için insanların bir araya gelmesi hı hı. bir araya gelip böyle bir iş için e, çaba harcamaları. Ve ortaya bu kadar güzel şeyler çıkması gerçekten çok sevindirici. Ya aslında biz şunu kendi içimizde de hani işte değerlendirme yaptığımız zaman ekiple birlikte hani nasıl oldu etti. Evet yani çünkü hakikaten çok inanılmaz bir katılım söz konusuydu. Biz de çok mutluyduk. İyi bir şey çıkardık. E nasıl da oldu filan derken aslında şöyle 3-4 tane hani masaya yatırılan şey var. Hani toplamına bakıldığında. Bunlardan bir tanesi hani özellikle üzerinde durduğumuz ve hani projenin zaten... Tamamen tamamını kapsayan açık çağrı kısmı. Çünkü açık çağrıda biz hiçbir şekilde hani e, profesyonelliğini gözetmeksizin bütün işte genç sanatçıları üniversitede okuyan yeni mezun işte kendisine daha önce bir sergide yer verilmemiş. Ama biz onlara bir alan sağladık sonuç olarak. Ve çok güzel bir kalabalık oluşturduk. Yani dolayısıyla hani bunun da tabii ki çok büyük artısı var. Onun dışında büyük bir network oluştu aslında. Yani uluslararası bir proje. Birçok ülkede daha yapılmış. Nereye gidecek peki biliyor musun? E, şu anda yani bir kesinlik yok ama hani Türkiye'de biz gene aynı ekiple hani ne yapmayı düşünüyorsanız derseniz ki sergi açılışı akşamın aynı sorularla kah e evet, tamam bit medi yani siz daha ne yapacaksınız filan diye biz de çok fazla düşünür olduk ki zaten düşünüyorduk. Hani biz bunu aslında aynı tarihlerde İstanbul'da kalıcı olmasın yani seni bu tarihlerde gene hani paper Girl'lü sokaklarda görüyor olacaksınız diye ümit ediyoruz bizlerde. Bunun yanı sıra Eskişehir bize hani potansiyeli çok yüksek geliyor açıkçası. Çünkü bir öğrenci şehri ve e, mimari açıdan da baktığınız zaman Eskişehir hani bisikletle dağıtım yapmak için evet, gayet hani uygun, keyifli bir yer olacaktır. Yani öyle bir sürprizimiz olabilir Eylül Ekim gibi. Eski şehirde şimdiden hani Orada akılları pay, paper yeritmiş görme, paper, paper boyları göreceğiz anlamına geliyor. <gülüyor> evet, evet, bir olabilir. Bir de sanırım program içerisinde Marcus Graff <gülüyor> e, Türkiye'de kamusal alanında sanat üzerine bir e, sunum gerçekleştirecek. <gülüyor> aslında e, 2010 sürecinde de aslında kültür başkenti etkinliklerinde kamusal alanlarda e, yapılan bazı etkinlikler <gülüyor> vardı. Hatta bu Sugar Rose grubunun da katıldığı müzik performansı <gülüyor> yaptığı eminiyordu ki o büyük enstelasyon çalışma vardı. Ki bence gerçekten o da gezici bir proje ve sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani Marcus Graff'ı bu konuda niye davet ettiniz? Yani onun bilgilerinden yararlanmak için ama... Tabii tabii. Ya aslında baktığımızda hani Marcus bu alanda hani birçok çalışması olan ciddi anlamda Endel bu işe biri. kafaya bu çalışmalara hani ciddi anlamda kafa yormuş ve hani ortaya inanılmaz bir test çıkarmış biri. Süper. Dolayısıyla biz hani onun bilgilerini insanlarla paylaşmak hani tamamıyla çok çok doğru bir isim. <gülüyor> Markus bu <'un gülüyor> projede yer alması açısından gerçekten onu da şimdiden hani dinleyicilere istiyorsan haber veriyor 9 Haziran'da serginin ile birlikte saat 1'de Milik Galeri'de gerçekleşecek. Hani Harika. ilgisi olanları kesinlikle bekliyoruz. Çünkü çok çok güzel bir sunum hazırlıyor. Harika. Ee, yani bekliyoruz herkesi. Harika. Ee, açıkçası yani bilmiyorum ben buna benzer bir proje daha önce duyduğumu hatırlamıyorum ama hani benim için ilk çağrışımı insetif olması ve bağımsız Hı -hı. yapılıyor olması. Hı -hı. Ki yıkımda da bunun aynı örneğini görmüştük. Ee, şimdi <gülüyor> Rafetler'le en son sunum bir konuş, yıkım konuşması yapmıştık depoda. Ee, ...orada Rafet şeyi söylüyordu... ...yani işte biz basına bu kadar da yansıtım... ...işte bunu sıfır parayla yaptık ama... ...hani bir çok da yorucu oluyormuş... Ee, ...yani biraz dikkat etmek gerekiyor... ...hani sponsor bulma konularına... ...yani belki de bulmak gerekiyor diye bir konuşma vardı... ...siz bu noktada... Hı -hı. ...sponsor bulmak veya işte ne bileyim... ...belki biraz daha hani... ...serginin dışında veya bu etkinliklerin dışında... ...bir yandan da kalıcı olarak... Hı -hı. ...insanların normal günlük hayatına... ...sokabileceğiniz bazı şeyler var mı... ...düşünce olarak... Hatıranın e, dolaşımı açısından Hı -hı. belki. Bizim çok böyle şirin çantalarımız var. <gülüyor> Sergimize gelenler yani görmüştür. Al, Alabiliyorlar. Tabi tabi galeriden hala hani sergi sürecinde edinebiliyorlar. Orada mikralerde şahkulu mahallesi galip Hı -hı. dedi caddesi balkon evet, evet. çıkmasında. Gayet kolay bir yerde. Alanyas İstanbul'a çok yakın. Çok çok yakın. Galeri zaten herkesin zannediyorum ki hani bildiği bir yerdir, alışkın evet. olduğu bir yerdir. Ee, onun dışında hani Milk de tabii ki bize böyle bir şey yapmış oldu, mekan sağladı. Dediğin gibi biz tamamen sponsorsuz ilerledik bu projede. Aslında hani sponsorumuz olsun çok istedik ama olmadı. Bayağı böyle dağın olup üzüldüğümüz zamanlar da oldu keşke Yani çünkü daha böyle daha büyük bir şeyler yapalım falan falan ve sponsor ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani sponsor bulamadık ama. Sonuç olarak baktığımızda sponsorsuz da olabiliyormuş ya. Hani gerçekten <gülüyor> evet evet kesinlikle. Ve onun e, güzel bir aslında tadı ve keyifli yorgunluğu ve haklı gururu var aslında. Biz de çünkü bu etkinliği gerçekten e, aksiyonu bu çalışmayı sponsorsuz gerçekleştirdik. Hani bu da önemli bir başarı. Bu anlamda açıkçası e, sanat alanında çalışıyor olman da çok güzel. Çünkü e, CV'ne baktığımızda Yeditepe Üniversitesi'nde sanat yönetimi lisansı hı hı. okumuşsun. Üzerine de e, bütünleşik pazarlama iletişimi okumuşsun. Hı hı. Şu anda belki birçok şirkete gidip... PR çalışmalarında yer alabilirken tutup 6 kişilik bir ekiple hı hı. bildiğim kadarıyla bu projenin gerçekleşmesine çok büyük katkıda bulundum. Bütün ekibe ve sana ederim. bu anlamda çok büyük teşekkür borçlu bence bu 200 <gülüyor> e, katılımcı sanatçı. Biz de onlara mı aynı şekilde yani baktığımızda hani onlar bizim en büyük paydaşlarımız. E, baktığın zaman hani bu proje 5-6 kişiyle ortaya çıkmıyor. Biz hep bunu söylüyoruz. O katılımcı 200 kişi gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü onlar bize işlerini yollamasaydı biz kamusalanda ne dağıtırdık artık yani. <gülüyor> Dolayısıyla gerçekten. <gülüyor> bir risk var açık sonunda. <gülüyor> tabii tabii. Ama... Riskli de bir şeydi aslında ve çok komik. Hani şu detayı da ekleyelim aslında Burçacığım. Ee, yani inanılmaz yurt dışından o kadar çok gönderi geldi ki bize. Ya i̇nanamazsın. Yani Kore'den bile gönderi yollayan falan oldu. Bu anlamda Ultima projesi vardı. Ona da açık çağrılarda çok yer Hı -hı. verdik. Ee, da Paper Girl İstanbul Blogspot üzerinden Hı -hı. aslında yayına başladı. Yani sergiden Hı -hı. önce siz gelen çalışmaları da bir yandan paylaşıyordunuz. Tabii, Bence tabii. günümüzde bu tarz projenin var olması için Hı -hı. en güzel ve en doğru yöntemlerden biri Hı -hı. blog çalışmaları. Ya Biz bloglarla ilgili aslında ben buradan bir teşekkür de etmiş olayım. E, aslında iletişime hani stratejik olarak baktığımız zaman işte bir yaklaşık Şubat gibi başladık. Biz Paper Girl'ün iletişimini yapmaya ve ilk olarak ee, bloglardan başladık e Daha sonrasında internet sitelerine girdik Ve daha sonrasında yazılı basın kısmına geçmeye başladık Ve hani blogların gerçekten ee, hakkını veriyor olmam lazım e, Ciddi anlamda bizi çok desteklediler Gerçekten hani teşekkür ediyorum İnsanlar yer alıp yer almadığını Eğer sergiye gelemiyorlarsa Paper Girl e, İstanbul Spot üzerinden takip edebilirler evet. Sergi de ayın 9'una kadar ayın gezebilirler Ayın 9'una kadar aynen öyle Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum Burçak. Ee, ben dediğim gibi yine bisete katılamayacağım ama şarkımla <gülüyor> programı bitirebilirim bu hafta. Tabii ki. Zamansız